Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar Ben Şenay Aydemir Kadraj'la yeniden birlikteyiz. Ee, bu hafta yine e, haftanın filmlerini hakkında konuşacağız. Ee, önümüzdeki hafta e, ise e, İstanbul Film Festivali'yle ilgili geniş bir sohbet etme imkanımız olacak. Ee, bu haftanın en dikkat çeken ve öne çıkan filmi çünkü susuz ki <gülüyor> George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cat Lancet, e, John Goodman ve Doğan gibi önemli isimleri üyesinde verildiren hazine avcıları. Hazine ee, avcılarının yönetmen koltuğunda da e, yine George Clooney oturuyor e, kendisi. E, işte İyi Geceler, İyi Şanslar'dan bu yana e, çektiği filmlerle de dikkat çeken bir isim. E, ama açıkça söylemek gerekirse bu geniş ve etkili kadroya rağmen hazine e, avcılarının beklentiyi karşıladığını söylemek zor film. İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde yani 1943'ten sonra e, Nazi'lerin e, Avrupa'daki önemli kültür sanat eserlerini yani <gülüyor> insan tarihin önemli birikimlerinin toparlayıp Almanya'ya götürme çabalarına karşı Amerika'da oluşturulan bir özel kim ki bu özel kim e, işte mimarlar, sanat tarihçileri yani konunun uzmanlarından oluşuyor. Bu e, Nazi'lere ait bu eserleri toplama girişimini anlatıyor. <gülüyor> Ee, filmin çö, e, film, e, tipik bir hani Hollywood filmi olarak e, e, akışkanlık ve seyir e, açısından bir sıkıntı yaratmışsa da çok ciddi e, problemler taşıyor. Birincisi film boyunca e, bu eserlerin yani insanlık tarihinin bu ortak birikimlerinin neden bu kadar önemli olduğunu e, anlamamıza bir türlü izin vermiyor. Aslında şöyle bir e, problemi var. Bu e, yani film şöyle bir soru soruyor bize. <gülüyor> Dünya tarihinin büyük eserlerinden birisini kurtarmak için bir insanın hayatını feda etmeye değer mi? Bu sorunun cevabını hem olumlu ya da hem olumsuz bir şekilde <gülüyor> vermekten uzak film ki bütün modlusunu bunun üzerine kuruyor. Bunun cevabını verememişim temel nedeni de bu eserlerin insanlığın ortak birikimini temsil ettiğine dair ee, bir e, altyapı oluşturamaması. Bunun tamamen nedeni ise e, George Cullen'in yorumunun aslında e, tipik e, serbest piyasacı bir bakışla e, eserlerin değerlerini pahaları üzerinden biçiyor olması. Yani e, biraz maddi karşılıkları üzerinden biçiyor olması. Ki e, bunu e, bu filmle bağlantılayabiliriz. Belki 1943'te e, bu işi gerçekten yapan, bu yaşanmış bir hikayeden verilen bir film olduğu için söylüyorum bu işi gerçekten yapanlar açısından e, kaygılar bambaşka olabilirdi e, aynı şekilde film e, kendi paralelini de e, doğru yansıtmanın içinde eksiklikler taşıyor çünkü filmin içerisinde e, Sovyetler Birliği'nin de benzer bir ekip kurduğunu, nazilerin elindeki e, sanat eserlerini toplamak, onlardan kurtarmak için çaba harcadığını film boyunca e, biliyoruz ama işin e, o tarafına e, bakmıyor film. O tarafına bakmadığı için de e, bir kaygı karşılaştırması yapma olanağımız elimizden alınıyor. Bu hafta üçte yerli film var. Bunlardan bir tane şey var. Cintharikat'ı e, tipik bir karibine gidip e, orada birbirinden e, farklı yaratıklarla yaşamlı yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi veren e, insanların hikayesi görme fırsatım olmadı. O yüzden de e, film hakkında çok e, konuşamayacağım ama e, benzerliğini daha çok gördüğümüz aslında hikayesini değil, e, oradaki korku unsurlarının, gerilim unsurlarının ne kadar iyi kullanıldığının öne çıktığı bir film. E, Dolayısıyla bu türlü sevenler için başka bir yerli e, film deneyimi olarak e, bir tarafı not edilebilir. E, i̇sterseniz e, hafta sonu e, tüm sevenleri için bu haftanın tek korku seçeneği olarak o dikkat çıkıyor. Ee, diğer iki filmin ise ulaştıktan sonra <gülüyor> ee, vizyon şansı bulabilirler. Bunlardan bir tanesi e, Uğur Yücel'in yaptı yaptığı Soğuk. E, geçen yıl 2003'te işte, Benli Film Festivali'nde açılışını yapmıştı film. Daha sonra Adınara Altın Kuzu'da e, yarıştı ve şimdi de vizyon şansı bulabildi. E, film karşısında geçiyor. Bir e, ray işçisinin yani tren yolu işçisinin Rus bir kadına aşık e, ...olması ve hayatında yaşadığı... ...kırılmalar üzerine... E, ...film aslında... E, ...bir kadın hikayesi gibi, gibi anlatıyormuş gibi görünse de... ...çok erkeklik halleri üzerine... ...erkeklik hallerinin... ...kadınlar karşısında... <gülüyor> ...duruma göre aldığı e, tutum ve tavırlara göre... ...ve bunun iki yüzlülüğüne... E, ...anlatan bir film... E, ...açıkçası iyi bir atmosferi var... ...ama ben kendi adıma filmi... E, ...daha fazla ama çabuğumu e, söylemem gerekiyor... Yine de Uğur Yücel'in e, sinema e, arayışlarında yeni bir durak. Uğur Yücel sinemasına Uğur Yücel'in kamera arkası serüvenini takip edenler için tabii ki mutlaka görülmesi gereken bir yapım. Bir başka film Mavi Link. E, başka sinema kapsamında. <gülüyor> Sonuna giriyor Mavi Link Altın Portakal'da yarışmıştı. E, yalnız hatırlamıyorsan 1989 yılında Eskişehir cezaevinde, açlık grevinde olan mahkumların başka bir cezaevine e, nakil e, sürecini anlatan e, sert bir e, film. E, Ağırlık olarak filmin çok büyük bir kesme bölümü bir rink aracının içerisinde geçiyor. E, askerler, yani bir askerler, sivil askerler bir doktor ve mahkumların e, birbirleriyle olan e, diyaloglarını kesişmelerini anlatan film. E, filmin <gülüyor> Problemi yani önemli bir hikaye anlatıyor sana rağmen filmin problemi e, biraz e, kabaca anlatıyor olmasından kaynaklı. Yani e, biraz hem mahkum karakterlerin hem poli, e, asker karakterin e, biraz fazla karikatür kalmış olduğu gibi bir e, problemle karşı karşıyayız bu film içinden. E, şimdi kısa göre verelim. Aradan sonra... E, Opten diye ne nonstop Anladım yanlış yerde yanlış bir kadın sevgilim farkındaydım istediğin gibi olamazdım affetme olursun üzülme hemen unutursun gitmek zorundaydım kendimi bıraksamlarım kaçar bugün bana her aşka kona. Bir zaman hatası anladım, yanlış yerde yanlış bir kadın. Sevgilim farkında yudum, istediğim gibi olamazdım affetmiyorsun. Üzülme hemen unutursun, gitmek zorundaydım. Kendimi bıraksam da ruhum kaçar. Bugün bir daha ne ...yapıtı... E, nonstop. Bakın <gülüyor> biraz konuşacağız... ...film başrolünde... ...Nian Nelson ve Jaline Moore var... E, ...film aslında bu 11 Eylül sonrası... ...paranoyalarının üzerine giden bir... E, ...film olarak dikkat çekiyor... ...bir uçak... ...tranışmanın e, uçak terörü... E, ...hikayesi... ...filmin çok e, büyük bir kesimi... ...yüzde seksine yakın bölümü bir uçakta geçiyor... Ee, New York'tan Londra'ya gitmekte olan bir uçağın e, içinde o, o uçağı korumakla görevli e, yetkinliğinin e, mesajına e, 20 dakika içerisinde birisinin öldürüleneceğine dair bir mesaj geliyor ve o andan itibaren uçaktaki herkes yaklaşık 200 kişi bir anda şüpheli konumuna geliyor ve film boyunca e, yönetmen Julien şey, e, Coletera bu gerilimi korumayı başarıyor. Yani katilin Olduğun, daha doğrusu uçağı e, teh tehdit eden kişinin kim ya da kimler olduğu meselesini film boyunca korumayı baştırıyor. O bakımdan e, çok parlak bir buluş değil ama gerilim kurma ve gerilimi yaşatma açısından e, filmin e, bir mesafesi ettiğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki e, o bildik e, havasi e, Amerikan havasi bolca nasip denen e, son tahilde dönüp dolaşıp uçaklardaki bu aşırı güvenlik önlemlerinin ee, ne kadar gerekli ve zorunlu olduğunu bizlere e, bir kez daha fısıldayan düşünle karşı karşıyayız. Ama bütün bunları bir kenara bırakıp e, bir aksiyon e, sineması örneği izlemek istiyorsanız şey olarak e, ne derler <gülüyor> seçenek olarak e, çok da zengin olmayan bu haftada e, aksiyon filmlerinin e, izlemek isteyenler için e, non-stop'u tavsiye ederiz. Bitirmeden önce e, bir kitaptan da bahsetmek istiyorum. E, bizde yeni basıldı kitap. 2011 yılında İngiltere'de basılmıştı ilk. Sinemanın tüm öyküsü. Philip e, Camps'in editörlüğünde çıkartılan e, kitap. Ertan Yılmaz'ın, Ertan Yılmaz'ın çevresiyle e, Hayalperest Eğneği tarafından e, piyasaya sürüldü. Kitap 576 sayfa. E, 89 lira paylaştı. E, Sanırım bu internet satış fiyatı ama e, sinema serüvenine ilgi duyanlar, sinemanın e, tarihine, sinemadaki önemli dönemlere, önemli filmlere, önemli kırılmalara e, ilgi duyanlar, bundan mutlaka kitaplıklarında bulunması gereken bir e, eser olduğunu düşünüyorum e, bu kitabın. Çünkü film, e, kitap 1900'den 2010'a kadar yani sinemanın 110 yıllık öyküsünü çeşitli dönemlere e, ayırıyor. O dönemlerin içerisinde onu e, sinemadaki gelişmelerden çeşitli e, bölümlere ayırıyor. Örneğin e, bir örnek vermek gerekirse... 1969 aralığını e, dokuz başlık altında topluyor. İngilizcinin dalgalanması, Amerika sineması, yeni Hollywood, cinsellik ve sinema, casus filmleri, bilim kurgu korku filmleri, orta sineması ve spaghetti versiyan gibi bunların içerisinde her filmi bir ya da e, her bölümü bir ya da iki özel filmle, açıklıyor. o filmler hakkında yazılar, o filmlerden seçilmiş özel sahneler, yönetmen hakkında bilgiler. Böylece e, aslında sinemanın 110 yıllık tarihinin temel e, dönemecilerini, önemli yapı taşlarını bütünlük olarak bir arada görme fırsatı buluyoruz. Ee, dediğim gibi e, sinema e, bir taraftan da okunabilir bir sanat. E, sinemaya daha çok kafa olmak isteyenler e, bu temel kaynak kitabı e, kitaplıklarında bulundurabilirler. Bunu da böyle bir e, haftanın kitabı olarak e, sizlerle paylaşmak istedim. Kader Dinamma Hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta e, ağırlık olarak İstanbul Sinif Festivali programı olmak üzere ee, yine sinemanın gündemiyle karşınızda olacağız. Ben Şenay Ergünür. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kimlere anlatsam Bana kim yardım edebilir ki Derdimi kimler anlasın Biri benim canımı alsın bu akşam biçeceğim yerlere düşeceğim Seni gördüğüm güne lanet edeceğim Ne olmuş hesabını ben vereceğim Çık git hayatımdan öleceğim içeceğim yerlere düşeceğim Seni gördüğüm güne lanet edeceğim Ne olmuş hesabını ben vereceğim Çık git hayatımdan öleceğim Eve dönmeyeceğim içeceğim söveceğim ama hiç eve dönmeyeceğim Içiyor. Ve kalbim sıkışıyor Mideme kramplar giriyor Beni her şey sarhoş ediyor İçiyorum diye kızıyorsun ama Bu dünyayı nasıl kaldırayım başka